Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Amma tesalun, an Nabi al-Azdin, fihi muhtelifun. Onlar neyi soruşturuyorlar? hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi? كَلَّا سَيَعْلَمُونَ Hayır! Onlar yakında bilecekler. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ Yine hayır! Elbette yakında bilecekler. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا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 nen neşe Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık Gündüzü isse geçiminiz için çalışma zamanı kıldık Ve beefe bakum sebeşi de de Vacaalne siroce ve hece Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاًا Biz, yerden taneler, bitkiler,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 O gün sura üflenir. Siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz. وَفُتِحَةِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَةِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serab olacak. اَنْ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 kaynar su ve irin içeceklerdir çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı. Ve kezbe bi ayatina kezaba ve kulli şeyin ihsaynahu kitaba fuzuku falan nazidukum illa azaba Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı.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 Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler. Yeuma yaqumur ruhu vel malaikatu saffan la illa men edin lehur rahmanu ve kales savaba O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar.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 اِنَّا اَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar,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 o gün, yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir. O gün, kalpler korkudan titreyecek. o kalp sahiplerinin gözleri de, Telaş ve zilletle eğilecektir. Yolun, a inn al marbudun fil hafrah, a idakunna aizaman nakhirah. Galu tılk e den kıratun İnkar edenler.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 O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler. Hal ataka hadif Musa iznadehu rabbuhu bil vadil muqaddisi tuwa izhab ila firavuna innehu tagha fqul hal ila entezkka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 فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ اَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ اَنَ رَبُّكُمُ الْاَعْلَى فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama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 والجبال أرساها متاع لكم وَلِأَنْعَامِكُمْ sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapa sağlam yerleştirdi. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم أتذكر الإنسان ما سَعَى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 فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse şüphesiz ki onun varacağı yerde cennettir. Yeselunuke anis saati ayane mursaha min Ey Muhammed sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip anlatacaksın? Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir. اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ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 Peygamber kendisine ama geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı. اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَا فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّا Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne? وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَا ve teleha sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseyi aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun kelle hayır böyle yapma çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, çok kıymetli ve itaatkar katip meleklerin elleriyle yazılıp, Yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sahipfeler <gülüyor> Kahrolası insan ne kadar danan Allah onu hangi şeyden yarattı onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi. ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da Dilediği zaman onu tekrar diriltir. Kalalma, yıldırma emr, faliyodur insanı ila الطعام. Ana sabban alma, acba. Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan Yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık. ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَبَّا وَزَيْتُونَا وَنَخْلَا وَحَدَائِقَ غُلْبًا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 وَجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةً ضَاحِكَةٌ O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır. وَجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ Yine o gün üzerleri tozlanmış,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 İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu atlanmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İzaş-şems küyret. Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman. Ve izen nucum kadret. Yıldızlar kararıp düştüğü zaman. Ve izel Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman. Ve izel Doğurması yaklaşmış gebe develer sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman. Ve izel huşirat. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman. Ve izel biharu sujret. Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman. Ve izen nufus Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman. Ve izel mevudet suilet. Bi ayden diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman ve amel defterleri açılıp yayıldığı zaman ve gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman ve cehennem kafirler için alevlendirildiği zaman وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman alimet نَفْسُمَّا اَحْبَرَتْ Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir. فَلَا اُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ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 Çok şerefli bir elçenin Allah'tan getirdiği sözdür. Vi kuvvetun 'indizil arşimakin O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir. Mutaa'in semaamin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 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ تَذْهَبُونَ Kur'an'da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz? İnhuwa illa zikrul <Gülüyor> lil alamin, liman sha'a min kum ayi ista'kim. Kur'an ancak bütün alemler için, hele içinizden doğru yola girmek isteyenler için bir öğüttür.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 وَإِذَا الْكَوَاكِبٌ تَثَرَتْ Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Ve kabirler altüst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ İnsan, önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır. يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?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 onlar sizin ne yaptığınızı bilirler. İnnel <gülüyor> ebrâre Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler. Ve innel fuccâre lefî jahîm. Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler. Yaslevneha <gülüyor> yevmed onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin? ثُمَّ مَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır.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 Bismillahirrahmanirrahim. Velilil mutaffifin. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ellezina <gülüyor> izaktalu Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar. وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zamanda ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar. اَلَا يَظُنُّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ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 Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri siccin denen kitaptadır. وَمَا أَدْرَاكَ مَا السِّجِّينُ Siccin'in ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır. Veylün yevme izil lil mukezzibîn. Ellezîne yukezzibûne bi O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline. Ve mâ yukezzibu bihi illâ kullu onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der. كَلَّابَلْ رَانَ Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür. Hayır, onlar o gün gerçekten Rab'lerini görmekten mahrumdurlar. Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir. Sonra da onlara işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ Ama iyilerin amel defterleri ise illiyun denen kitaptadır. <gülüyor>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 kendilerini tanırsın. Onlara, ağzı mühürlü olup, içildikten sonra misk gibi kokan, saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse,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 وَاِذَا نَطَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ ailelerine döndükleri zamanda bu yaptıklarından zevk duyarak dönüyorlardı وَإِذَا <gülüyor> رَأَوْهُمْ Onlar mü'minleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Oysa onlar, mü'minlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.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 ama nihayet ona kavuşacaksın. فَأَمَّا Amel defteri sağından verilen kimse kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدَعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ فِي اَهْلِهِ مَسْرُورًا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 Bela inna rabbahu Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu. Fele aqusimu bişşafaqi vel well leyli ve mâ wasaqi well vel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 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar. Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar. بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Bilakis, inkâr edenler gerçeği yalanlıyorlar. Vallahu a'lemu bima yu'un Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir. Fe beşşirhu bi azab elim Ey Muhammed sen onlara acı bir azabı müjdele. اِلَّا الَّذ۪ينَ Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürüç Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürüç, Burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ve'l-semâ'i zâtil burûj Ve'l-yevmil mev'ûd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 İçi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir. İdhum alayha qudud, vhum ala ma bil mu'minin shuhud. Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا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 <Gülüyor> yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur. <Gülüyor> o çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur. Arşın sahibidir, çok gücedir. O her istediğini yapar. Hel ata hadisul junud ve thamud. Ey Muhammed, Fir'aun ve Semut ordularının haberi sana geldi mi? Beli lazzin kafaru fi tekdibe. Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar Vallahu min veraihim muhit Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır kurtulamazlar Bel huve kuranun mecid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 göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ve'l-semâ'i ve'l-târiq Ve'mâ edara ke'me'l-târiq En-necmu'l-thâkib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 her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Isme yüce Rabbinin ismini tesbih et. O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur. O, varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir. O, otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.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 Açık olanı da bilir, gizli kalanı da. <gülüyor> Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa, öğüt ver. Allah'tan korkan kimse, Ondan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır. Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir. Bel abqa Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir. İn halafil suhufül ula, suhuf ve musa. Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Oaşiye suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Vaşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için, surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Hel etâke hadîthul gâşiye Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? Ucuhun yevme izin khâşi'ah, Âmiletun nâsibah, Teslâ naran hâmiyeh. O gün bir takım yüzler vardır ki, rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir. تُسْقَى مِنْ عَيْنِنْ آنِيَةً لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen,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 Aynun Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar önlerine konulmuş kadehler. Dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır. Efele ynzurun ila'l ibli keyfe hulikat ve ila's Onlar devenin nasıl yaratıldığına göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı? Fezekkir innemâ ente muzekkir, leste aleyhim bi musaytır. Ey Muhammed! Sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. İllamen <gülüyor> ve Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır. İnne <gülüyor> Şüphesiz ki Onların dönüşü yalnız bizedir. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا Sonra onların hesabını görmekte yalnız bize aittir. Fecir Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Otuz ayettir. Fecir, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı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 Zilhiccayının ilk on gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceyi andolsun ki, kafirler mutlaka azaba uğrayacaklardır. <gülüyor> i̇şte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?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 Ey Muhammed! Sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan At kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? اَلَّذ۪ينَ fil الْبِلَادِ ve اكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط onlar memleketlerinde azmışlar oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı inna rabbakal bil mirsad doğrusu rabbin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 وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der. كَلَّا بَلَّا Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ve la taharrubu ala ta'amil miskin Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. Ve ta'kulun turatha aklan lemma haram helal demeden yiyorsunuz. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّٓا Malı da pek çok seviyorsunuz. كَلَّا اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup, toz duman haline geldiği zaman... Vaja Rabbuk ve Mlek cef cef. Vaja yeme ıdı bi jehannam. Yeme ıdı yetedekarul insan ve anna Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman ki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 Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağda hiçbir kimse vuramaz.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 Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim La aqsimu bi hadhal balad wa antahillu bi hadhal balad wa walidi wa walad laqad khalaqnal insana senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık. اَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدَ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَا لَلُّ بَدَا اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor alem neca'allahu aynayn velisânen ve şefeteyn وَهَدَيْنَاهُنَّ جَدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَهِ Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o, sarp yokuşu aşıp geçemedi. وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْعَقَبَهِ فَكُّ رَقَبَهِ اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمِنْ ذ۪ي مَسْغَبَةً يَت۪يمًا ذٰا مَقَرَبَةً اَوْ مِسْك۪ينًا ذٰا مَتْرَبَةً ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azad etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır. İşte onlar, amel defterleri sağdan verilecek olanlardır. Bizim ayetlerimizi inkâr edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ve şemsi ve dhuhâhâ Vel kameri iza telâhâ ve إِذَا eza jalla إِذَا ve وَالسَّمَاءِ eza yuşa ha وَمَا sema ve وَمَا bana ha ve arzd أَفْلَحَ Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse, ve onu düzenleyip şekil verene Sonra ona kötülük duygusunu Ve ondan sakınma yollarını ilham edene and olsun ki Kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse Mutlaka kurtuluşa ermiştir Nefsini günahla kirletip örten kimse ise Elbette ziyana uğramıştır kezdhet semud semut kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı feqale lahum rasulullah naqatullah ve suqaha bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti. <gülüyor> Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl gece anlamına gelir. Sure geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Wel leyli iza yugha. Wan nahari iza tajalla. Ve ma halaka'z-zekera vel untha. İnne sa'yakum lashatta. Karanlığıyla ortalığı örttüğü zaman geceye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 Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünyada, ahirette yalnız bizimdir. İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım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 وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ Onun üzerinde, hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur. إِلَّ بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى O, verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. vel ve'l-leyli iza secaa. Ma'a wedda'aka Rabbuka ve ma'a qala. Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye and ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır. وَلَسَوْفَ يُعْط۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضَٓٓ Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın. اَلَمْ يَجِدَكَ يَت۪يمًا فَآوَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ o seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı? Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi? Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı? فَأَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ O halde yetimi ezip üzme. وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ El açıp isteyeni de azarlayıp kovma. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Sekiz ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette, Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp, genişletildiği ifade edildiğinden, surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Elem neşrah leke sadarak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 فَإِنَّ <Gülüyor> Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. إِنَّ <Gülüyor> Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. <Gülüyor> o halde bir işten boşaldığın zaman diyene başlayıp yorul. Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini O'ndan iste. TİĞİN suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Sekiz ayettir. TİĞİN, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için, bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ve ve zeytun Ve tur sinin Ve hazel beledil emin Laqad <gülüyor> halaqna İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık. Thumma radadnahu asfala safilin sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık İllallazîna <Sessizlik> âmenû ve Ancak iman edip salih amel işleyenler başka Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır فَمَا Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir? أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Allah, hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak Suresi bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden, surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ya qara bismi rabbikellezî khalaq Khalaqal insane min alaq. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. Iqra wa Rabbukel Ekrem. Ellezî allame bil kalem. Allame'l insane mâ lem ya'lem. Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren ne odur. Kelle innel insane le ila Hayır Gerçekten insan kendini zengin görüp müstakni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir. <gülüyor> Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü? Eraite, in cana, al alhuda, ou amar, bitteqwa. Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse, veya kötülükten sakınmayı emrettiyse, yine mi men edecek? Eraite, in kazzba ve أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى Ne dersin, engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse? O, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? كَلَّا لَا اِلَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَاً بِالنَّاسِيَةٍ nel siyetin kadbatin hatia felyedu nadieh Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse onu perçeminden yalancı ve günahkar perçeminden tutar cehenneme sürükleriz o zaman çağırsın taraftarlarını sen edu zebaniye biz de zebanileri çağıracağız Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Beş ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygıdeğer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir gecesinden söz ettiği için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi Leyletil Kader. Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Lailatul Qadir, khairum min Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. تَنَزَّلُ O gece melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Selamun هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine açık delil demektir. Sure içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Lem yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeenu mufakkina hatta ta'tiyahum al bayyinatu rasulun min allahi yatlu suhufan fiha Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu, tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar, dinlerinden ayrılacak değillerdi. Kitap ehli olanlar, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُق۪يمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاهَ وَذَالِكَ دِينُ Oysa kendilerine sadece hakka yönelip, dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dost doğru dinde budur. Innalladīna katharū min ahl al-kitāb wal-mushrikin fī UulekehumŞarrul beriye. Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir. İellevine emmenu ve Amillusalihati ule İkehum hayyul beriye. İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar da halkın en iyileridir. Cezâuhum inde Rabbihim cennâtu adenin tecrîmin tehtihel enhâru hâlidîne fiha ebedâ. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. Sekiz ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim İzâ zülziletil erdu zilzâleha Yer, kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı Ve ehrajetil erdu etkâleha Yer, içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı وَقَالَ الْاِنْسَانُ Ve insan ona ne oluyor dediği zaman يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ bi بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا İşte o gün yer senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. يَوْمَئِذِينَ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا أعمالهم. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar. فَمَنْ يعمل Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür. وَمَنْ يَعْمَلْ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Adiyat suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için, surede bu atla anılmıştır. Soluk soluğa koşan atlara, O tırnaklarıyla ateş saçanlara, صبحا, Sabah vakti baskın yapanlara, فَأَثَرْنَ بِهِ نقعا, Orada tozu dumana katanlara, جمعا, Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara and olsun ki, اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ Gerçekten insan, Rabbine karşı çok nankördür. Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir. Doğrusu o, mal sevgisine çok düşkündür. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman işte o gün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 bismillahirrahmanirrahim el-kari'ah kapıyı çalacak felaket mel-kari'ah nedir o kapıyı çalacak felaket ve mâ kariah kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبَثُوثِ O gün insanlar, ateş etrafında yanarak, dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Dağlarda atılmış renkli yün gibi olacaktır. فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهِ فَهُوَ ف۪ي <الرَّضِيَة> Sevap tartısı ağır gelen kimse, razı olacağı bir hayat içindedir. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمّهُ <هَاوِيَة> Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer, bir cehennem çukurudur. وَمَا O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? نَارٌ O kızgın bir ateştir. Tekâsür Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Sekiz ayettir. Tekâsür Nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhaçum etkâthur. Hatta zurtumul maqabir. Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki. Nihayet kabirleri ziyaret edip, ölüleri bile saydınız. Kalla Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz. kalla Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız. فَلَّا لَوْ Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ Ant ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz. ثُمَّ la هَا عَيْنَ الْيَق۪ينَ Sonra yine and olsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Üç ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure, asra yeminle başladığı için bu atla anılmıştır. Asra yemin ederim ki, İnsan mutlaka hüsran içindedir. <gülüyor> Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Dokuz ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaşgöz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim وَاَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ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 Hayır, beden andolsun ki o hutameye atılacaktır. <gülüyor> hutamenin ne olduğunu sen bilir misin ne arullahil muqade elleti tetl'u efide o Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir. İnne aleyhim muccadeh, fi Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil suresi. Bu sure. Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil. Ey Muhammed, Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Elam yajal kaidhüm fi tabdül. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Ve arsal عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل Rabbin, onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. <gülüyor> Nihayet, onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Dört ayettir. Sure, Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim li ilafi kurayş ilafihim rihleteşşitâ'i veşsâyif fel ya'budû rabbe hâzel beyt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 ve bu Kâbe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. E ra'ayta'l-lezi yukezzibu bid biddin. Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü? Fezalikellezi yedur'u'l-yetîn? Ve la yehuddu ala ta'amil miskîn? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez. <gülüyor> Vay o namaz kılanların haline! Ki onlar namazlarından gafildirler. Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Üç ayettir. Kevser, çok hayır... Bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağında adıdır. Sure Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna igtina kal Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. اِنَّ Asıl soyu kesilmiş olan, sana kin tutan kimsedir. Kafirun Suresi bu sure Mekke devrinde inmiştir. Altı ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ulyâ eyyuhel kafirûn. Ey Muhammed! De ki, Ey kâfirler! mâ Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım. Ve entum mâ Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ve la Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim. Ve la Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Lekum dinukum ve liya din sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. Üç ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği Ve النَّاسَ يَدَخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbini hamd tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Beş ayettir. Tebbet kurusun kahrolsun demektir. Sure Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Tebet yedâ Ebi Leheb ve teb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu, mahvoldu ya. Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı. سَيَصْلَى نَارًا O yakında, alevli bir ateşe girecektir. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ فِي جِيدِهَا Karısı da, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde, odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Dört ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için, surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Kul huve Allahu ehad Ey Muhammed! De ki, o Allah bir tektir. Allahussamed Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır. <gülüyor> o doğurmamış ve doğmamıştır. <gülüyor> hiçbir kimse de O'nun denge olmamıştır. Felak Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. Beş ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için, surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ Ey Muhammed de ki yarattığı şeylerin şerrinden وَمِنْ شَرِّ إِذَا karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden وَمِنْ düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden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 Surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Qul e'udhu bi rabbin nas Melikin nas İlahin nas Min şerril vesvasil khannas